Arkadaşlar biz e, istigase, tevessül ve teberrük konularını işliyorduk hatırlarsanız. E, bu işlediğimiz konu biliyorsunuz Ali Hoşafçı diye bilinen birisinin yazdığı bir kitap var. Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri" isimli. E, Orhan Kurugöllü Hoca'nın da buna verdiği reddiye var ve biz bu reddiyeleri bu odada paylaşıyoruz. Son olarak bunlardan Hoşafçının muayyen bir bidatı yasaklayan hususi deliller istemesine Alimlerin sözleriyle ilzam etmeye çalışması İbn-i Teymiye'nin görüşünden döndüğü iddiası Muhammed bin Abdülvahad'ın zat ile tevessülü caiz gördüğü iddiası Şirki rububiyete has zannetmesi Konusu ise pardon bundan öncekiler Önceki işlediğimiz ancak şirk-i rübiyete has zannetmesi başlığıyla konumuza devam edeceğiz. Ali Hoşafçı, Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri isimli kitabında sayfa 128'de diyor ki, Tevessül edilen zatı yaratma, icat etme, ve bir şey üzerinde tesir etme gibi Allah'a ait vasıflarla vasıflandırmıyorlar. Tesirin Allah'tan olduğuna inanıyorlar. Demiş ki, tevessül edilen, tevessül edilen zatı yaratma, icat etme ve bir şey üzerinde tesir etme gibi Allah'a ait vasıflarla vasıflandırmıyorlar. Yani diyor ki, Biz, Zat ile tevesülde bulunduğumuz zaman herhangi bir enbiya ile herhangi salih bir kimse ile bulunduğumuz zaman biz onların tesirin onlardan olduğuna inanmıyoruz. Yahut onların yaratma ve icat etme gibi bir takım sıfatlarla onları sıfatlandırmıyoruz. Tesirin Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Ve yine sayfa 190'da diyor ki, Tevessül edilen zata, yaratma, icat etme ibadete layık görme herhangi bir şey üzerinde tesir etme gibi Allah'a ait vasıflarla vasıflandırmamak kaydıyla yapılabilir. Yani diyor ki biz bir kayıt düşüyoruz o da şudur kim tevessül edecekse bilsin ki yaratan, icat eden ibadete layık olan bir şey üzerinde tesiri olan ancak Allah subhanahu ve Taala'dır. Dolayısıyla bunu Allah'a has kılacak bu şekliyle tevessülde, zat ile tevessülde bulunabilir diyor. Hoşafçı tekrar ettiği bu kayıtlarla tevhidin ne olduğuna dair olan inancını ifade etmektedir. Yani ona göre bu bahsedilen vasıfların Allah'a ait vasıflar olduğunu ikrar etmek gerçek tevhiddir. Ona göre bu bahsedilen vasıfların Allah'a ait vasıflar olduğunu ikrar etmek gerçek tevhiddir. Dolayısıyla şirk de Allah'tan başka birisinde de bu vasıfların olduğuna inanmaktır. Yani o şafçıya göre az önce kendi ifadeleriyle geçen rububiyete ait bazı sıfatlar yani kim Allah'tan başkasına verirse o kişi şirktir. Şirk hal içerisindedir. Kim Allah'a verirse bunları o kişi tevhid üzeredir. Yani ney? Allah Azza ve Celle'nin rububiyet sıfatı. Yani yaratması, öldürmesi, diriltmesi, rızıklandırması ve bir şey üzerinde tasarrufu olması gibi hususlar Allah'a aittir. Hoşafçı diyor ki, kim bu sıfatları Allah'tan başkasına verirse, bu kişi kim olursa olsun, o zaman bu kişi şirke düşer. Ondan okuduklarımızdan bunu anlıyoruz. Öyleyse, bu vasıfların Allah'a ait olduğuna iman eden muahid bir mümin Allah'tan başkaları için yaptığı ne olursa olsun onların bu vasıflara sahip olduğuna inanmadığı için müşrik olmaz. Yani hoşafçıya göre sen Allah Azze ve Celle'nin rububiyet sıfatını biliyor musun? O halde sen ne yaparsan yap akiden böyleyse rububiyette Allah Azze ve Celle'yi biliyorsan. O halde sen müşrik olmasın. Yine sayfa 134'te söylediği gibi tevessül eden kişi vesile edindiği şeyleri Allah gibi menfaat ve zarar verebilecek bir şey olarak kabul ediyorsa müşrik olur. Yani şu an aynı zamanda tevessülle ilgili prensiplerini getirmekle beraber e, hoşafçı burada ee, şirkin durumunu da anlatmaktadır. Diyor ki tevessül eden kişi vesile edindiği şeyleri vesile edindiği zatı Allah gibi menfaat ve zarar verebilecek bir şey olarak kabul ediyorsa müşrik olur. Ey zat ile tevessülde bulunacak kişi sen bilesin ki senin kendisiyle tevessülde bulunduğun kimse Allah Subhanahu ve teala gibi fayda Veyahut zarar veremez. Eğer sen böyle inanırsan müşrik olursun diyor. Yani ona göre şirkin ve müşrik olmanın yegane şartı budur. Zat ile tevessül etmeyi bir kenara bırakarak söyleyelim ki, Bir kenara bırakıyoruz, bir kenara bırakarak söylüyoruz ki, Hoşafçı'nın sözlerinin anlamı şudur. Vesile edildiği söylenerek, Allah dışında bir ölüden yardım, medet istenirken, o ölünün Allah gibi menfaat ve zarar verebilecek bir şey olduğu kabul edilmiyorsa, burada şirk söz konusu olmaz. Bizler de Allah dışında bir ölüden yardım, medet isterken, onun yaratma, icat etme ve bir şey üzerinde direkt tesir etme gibi Allah'a ait vasıfları olduğuna inanmıyoruz. Dolayısıyla bu vasıfların Allah'a ait vasıflar olduğuna inandığımız için şirk koşuyor olmaktan uzağız. Dolayısıyla burada bir e, hemfikiriz, birleştiğimiz bir nokta var. hoşafçı ifade ettiğimiz bu maksadını Sayfa 271'de daha açık bir ifade kullanarak şöyle söylüyor. Ölü ya da diri herhangi birine seslenip yardıma çağıran kimse, yardım istenilen kişiyi Allah'tan ayrı tek başına zarar ve fayda vermeye güç yetirebileceğine inanıyorsa Allah'a şirk koşmuş demektir. Allah'a emanet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 tek başına zarar ve fayda vermeye gücü yettiğine inanmıyorsa, ölüye seslenip yardıma çağıran kimse şirk koşmuş olmaz. Yani tabiri caizse, hani diyor ya gücünü Allah'tan alıyor, yani onun bu tanımına göre, diyor ki, ölü olsun diri olsun, kim birini yardıma çağırırsa, ve o yardıma çağır, çağırdığı kimsenin, kendisine zarar veya fayda verdiğine inanıyorsa ve bunu da bunun da Allah'tan gayrı olduğuna inanıyorsa o halde bu şirktir. O zaman o zaman şöyle diyoruz Allah'tan ayrı tek başına zarar ve fayda vermeye gücü yettiğine inanmıyorsa ölüye seslenip yardıma çağıran kimse şirk koşmuş olmaz bu sonuç çekmaktadır. Yani davranışı davranışı e, gayri meşru görmüyor. Yani e, davranışta herhangi bir kusur görmüyor bu şafçı. Diyor ki o kişinin inancı önemlidir. Yoksa o kabirdekinin Allah'tan bağımsız olarak e, bağımsız olarak verdiğine icabet ettiğine veyahut fayda ve zarar verdiğine eğer inanıyorsa şirke düşer. Ama inanmıyorsa onunla beraber onu vesile kılıp Allah'ın fayda ve zarar verdiğine inanıyorsa o halde bir kimsenin kabir başına girip gidip seslenmesinde, çağırmasında herhangi bir fayda bir şirk söz konusu değildir. Koşapçı'nın bu ifadelerinden onun tevhidi de şirki de doğru bilmiyor olduğunu görmekteyiz. Tevhidi Allah'ın yaratan, icat eden fayda ve zarar vermeye gücü yeten olduğuna inanmaktan ibaret olarak bildiği için bu vasıfların sadece Allah'a ait vasıflar olduğuna inanmayla mümin olunacağını zannetmektedir. Bunun aksi olarak da şirki bu vasıfların Allah'tan başkasında da olduğuna inanmaktan ibaret olarak bildiği için böyle bir inanca sahip olmamayı şirk koşmuyor olmak için yeterli görmektedir. Halbuki birinci mukaddimede açıklandığı gibi yani birinci mukaddimeden kastımız nedir? Eğer hatırlarsak biz şirkin ne olduğunu ve onun tehlikesini anlatmıştık. İnşallah konuyu biraz daha açacağız. Birinci mukaddimede açıklandığı gibi müşrikler de yaratanın, icat edenin fayda ve zarar vermeye kadir olanın yalnızca Allah olduğuna inanmakta kendilerine sorulduğu zamanda bu inançlarını açıkça söylemekteydiler. Allah'ın dışında dua ettikleri yardıma çağırarak medet istedikleri ilahlarının yaratma icat etme zarar ve fayda vermede Allah'a ait vasıflar taşıdıklarına inanmıyorlardı. Müşrikler bizzat biz şirk kavramını işlerken burada ifade etmiştik mukaddimede müşrikler Allah'ın dışında dua ettikleri Lat, Menat, Uzza, hubel ve benzeri yardımcıları, benzeri ilahları kendilerini kendilerine yönelip dua ettikleri, yardıma çağırarak medet istedikleri ilahlarının yaratma, icat etme, zarar ve fayda vermede Allah'a ait vasıflar taşıdıklarına inanmıyorlardı. Haddizatında salihler, cinler, melekler, evliya ve enbiya'dan ibaret olan ilahlarını kendilerini Allah'a yaklaştıracak vesileler olarak görüp Allah katında kendilerine şef şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Yani kendileriyle ilgili ayetler inmiş kınanmış veyahut azap olunmuş kavimlere bakıldığı zaman, onların akidelerinde şunu görürsünüz, hatta onların aracılar ve vesileler edindikleri kimseler, salihlerden, cinlerden, meleklerden, evliyadan ve hatta enbiyadan ibaret olan bir takım ilahlardı ve bunları aracı kılmışlardı. Ve sorulduğu zaman kendilerini Allah'a yaklaştıracak vesileler olarak bunları görüp Allah katında kendilerine şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Birinci mukaddimede zikrettiğimiz apaçık ayetleri okuyan, Allah'ın kalplerini ve kulaklarını mühürlediği ve gözlerinde perde olanlar dışında herkes bu hakikati rahatça anlayacaktır. Yani gerçekten... Allah Subhanahu ve Teala ayette diyor: "Fensin'altehum men halak'as semawati Allah." "Onlara sorarsan, yeri ve göğü kim yarattı diye Allah derler." Yani bütün bu dünyanın veya kainatın görünen ayetleriyle ilgili şunu kim yarattı, kim öldürür, diriltir, kim rızıklandırır vs. bunları saydığınız zaman Allah derlerdi. Biz bunları ilk mukaddimede şirki anlatırken bu ayetleri okumuştuk. Hoşapçı bunları bilmediği veya anlamamaya inat ettiği için şirkin Allah'tan başka yaratan olduğuna iman etmek olduğunu, müşri'in de Allah'ın dışındaki putların yaratan, icat eden fayda ve zarar veren şeyler olduğuna inanan kişi olduğunu vehmetmektedir. Yani hoşapçının şirk tanımına göre Hoşabçının şirk tanımına göre Allah'tan başkasının rızık verdiğine inanmak Allah'tan başkasının fayda verdiğine inanmak Allah'tan başkasının efendim e, zarar verdiğine inanmak Allah'tan başkasının yarattığına inanmak şirktir. Aslında bizim şirkle ilgili yaptığımız tanımda hiçbir enbiyanın karşısına çıkıp mesela en başta Nuh Aleyhisselam'ın kavmini e, hatırlayalım. Lut Aleyhisselam'ın kavmi salih kimselerin resimlerini yaptılar, heykellerini yaptılar. Onları unutmamak için şeytan onlara yaklaştı i̇bn Abbas'ın rivayet ettiği hadiste. Ve daha sonra, daha sonraki nesil e, geldi ve onlara tazimde bulundu. Şeytan geldi onlara dedi ki sizin atalarınız bunlara tapıyordu. Ve bunlar hiçbir zaman demediler ki hayır Allah değildir yaratan bunlardır yaratan. Allah değildir rızık veren bunlardır rızık veren. Efendim Allah değildir öldüren bunlardır öldüren vesaire yani Allah'tan alıp bunlara vermediler. Ancak Allah'la beraber bunları şirk koştular. Kabirlere, türbelere, ölülere yalvaran, yakaran, dua edip medet bekleyenlerin de o ölülerin yaratan fayda ve zarar verenler olduğuna inanıyor olmamalarını, şirk koşmuyor olmaya temel gerekçe Abdetmektedir. Halbuki inanç aynı inanç, gerekçe aynı gerekçe, eylem aynı eylem. Ve bir diğer başlıkta, müminleri müşriklere kıyas etme şüphesi, müminleri müşriklere kıyas etme şüphesi, bu her zaman karşımıza çıkan bir şeydir. Sayfa 116'da diyor ki Ali Hoşafçı bir yanda biz putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyen kafirler. Diğer yanda ise şu ayet şu hadisle beraber şu tecrübeye de dayanarak Allah'a varmaya vesile arayınız. Ayeti şumulunda gören Müslümanlar size göre ikisi birbirine benziyor öyle mi? Böyle bir fiyaz olmaz diyor. E, Ali Hoşafçı. Yani diyor ki bir tarafta biz putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Zümer suresi 3. ayette Allah-u Alem e, onu kastederek diyor ki yani bu ayet direkt kafirleri muhatap alırken siz nasıl olur diğer bir tarafta hadis ve ayet ve hadisi alan bununla beraber tecrübeye dayanan Sürekli biliyorsunuz tecrübesini de deliller arasında sayıyor Ali Hoşafçı. Tecrübeye dayanarak Allah'a varmaya vesile arayınız. Ayeti gereğince e, hareket eden Müslümanlar size göre ikisi birbirine benziyor öyle mi? Böyle bir tiyaz olmaz diyor. Zat ile tevessülü bir kenara bırakalım. Zira Hoşafçı da bizim zat ile tevessülle puta atmanın birbirine benzeyen şeyler olduğunu söylemediğimizi pek alabilmektedir. Konumuz Enbiya'nın, Evliya'nın ve Salihlerin türbelerinden medet dilemek. Hoşafçının size göre ikisi birbirine benziyor öyle mi dediği mesele budur. Bize göre ikisi birbirine benzemiyor. İkisi birbirinin aynısı. Beyan edelim, siz Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Müşrikler de Allah'a iman ediyorlardı. Siz, yaratanın, icat edenin, rızık verenin, fayda ve zarar elinde olanın, kainatı idare edenin Allah olduğuna inandığınızı söylüyorsunuz. Onlar da bütün bunları yapanın sadece Allah olduğuna inandıklarını söylüyorlardı. Müşriklerin böyle söylediği ile ilgili ayetler Zuhru suresinin 87. Lokman 25, Zümer 38, Yunus 31, Ankebut suresinin 61 ve 63. ayetleridir. Siz Allah'ın bir aracı olmadan kuluna icabet etmeyeceği su izamına kapılmış olmalısınız ki ona yakın gördüklerinizi aracı edip Dilek ve arzularınızı onlara bildiriyor. Onların sizin namınıza Allah'a ileteceklerine inanıyorsunuz. Dikkat ediniz. Yani hoşafçıya hitaben deniyor ki siz Allah'ın bir aracı olmadan kuluna icabet etmeyeceği su izanına kapılmış olmalısınız ki ona yakın gördüklerinizi aracı edip dilek ve arzularınızı onlara bildiriyor. Onların sizin namınıza, Allah'a ileteceklerine inanıyorsunuz. Onlar da aynı suizanla dileklerini aracılarla bildiriyorlardı. Yani siz bir takım aracılar kılıyorsunuz, o zamanki müşrikler de bir takım aracılar kılıyorlardı. Beyaz Rümer suresi 3. ayetin hitap ettiği, muhatap aldığı müşrikler de bir takım aracılar ediniyorlardı. Sizin böyle yaparken esas niyetiniz sizi Allah'a yakınlaştıracak vesilelere sarılmak. Onların da böyle yaparken esas niyetleri kendilerini Allah'a daha da yakınlaştıracak sebeplere sarılmaktı. Siz Medet istediklerinizin Allah katında size dua ve şefaatte bulunacağını iddia ederek böyle yapıyorsunuz. Siz, medet istediklerinizin Allah katında size dua ve şefaatte bulunacağını iddia ederek böyle yapıyorsunuz. Onlar da ibadet ettiklerinin Allah katında kendilerine dua ve şefaatte bulunacağını iddia ederek böyle yapıyorlardı. Aynı Yunus suresi 18. ayette haber verildiği gibi. Sizin Allah'a aracı edip yardım, medet istedikleriniz enbiya ve salihler, onların da Allah'a aracı edip ibadet ettikleri enbiya ve salihlerdi. Nuh suresi 23, Buhari, 4920 oğlu hadis ve İsra suresi 27. ayette de olduğu gibi. Siz aracılarınıza yalvarıp yardım isteyip medet umuyorsunuz. Onlar da aracılarına yalvarıp yardım istemek medet ummak suretiyle ibadet ediyorlardı. Öyleyse tekrar edip şöyle söyleyelim. İnanç aynı. Niyet aynı, gerekçe aynı, eylem aynı ve netice aynı. Bunun ismi kıyas değil. Hoşafçının usulcu havalarına girerek menattan bahsetmesine de gerek yok. Bu aynı inanç, aynı fiil ve hatta aynı cümlelerle tarihin harfi harfine tekerrür etmesinden ibaret bir vakıadır. İkisi birbirine benziyor öyle mi? diyen Hoşafçı'ya biz soruyoruz. İkisi birbirinden farklı şeyler. Öyle mi? Öyleyse göstersin bize farkını. Hoşafçı'nın gösterebileceği tek fark aynı sayfada menatınızın menatınız puta tapmak ise böyle bir şeyi söyleyen ve eden yok. Hoşafçı'nın gösterebileceği tek fark aynı sayfada menatınız Kuta tapmak ise böyle bir şeyi söyleyen ve eden yok. Halbuki müşrikler hem ibadet ediyor hem de ettiklerini söylüyorlar. İfadesiyle ortaya koymaya çalıştığı isim farkıdır. Siz onların yaptığı aynı şeyleri, aynı inanç ve aynı gerekçeyle yapıyor, sadece yaptığınız işin adının ibadet olduğunu kabullenemiyorsunuz. Siz, onların yaptığı aynı şeyleri, aynı inanç ve aynı gerekçeyle yapıyor. Sadece yaptığınız işin adının ibadet olduğunu kabullenemiyorsunuz. Yani o kişiye ibadet olduğunu kabullenemiyorsunuz. Hakikat aynı olduktan sonra siz ona ister ibadet deyin, ister tevessül ve istigase deyin. Netice değişmez. Hoşapçının Fark olarak göstermeye çalıştığı bir şey de 287. sayfada söylediği şu sözlerdir. Allah müşriklerin putlarını Allah dostu olarak gördü mü? Böyle bir soru soruyor hoşafçı sayfa 287'de diyor ki Allah müşriklerin putlarını Allah dostu olarak gördü mü? Evet gördü. Allah Azze ve Celle diyor ki onların ibadet ettiği ilahların bizat iyi kendileri hangisi daha yakın diye Allah'a vesileler arar. Rahmetini ümid edip azadından korkarlar. İsra 57. ayet. Sizce onların ilahlarındaki bu vasıflar Allah dostunun vasıfları mı yoksa şeytan dostunun vasıfları mı? Ayrıca Nuh kavmindeki putların salihler ve Allah dostları olduğuyla alakalı rivayetler bunu açıkça göstermiyor mu? Hoşafçıya yardımcı olup bir farkla biz söyleyelim. Siz La ilahe illallah diyorsunuz ama onlar bunu söylemekten yüz çevirdiler. Siz La ilahe illallah diyorsunuz ama onlar yani müşrikler bunu söylemekten Yüz çevirdiler. Ancak sizle ile illallah deyip bunun anlamını Allah'tan başka Rab yoktur ondan başka yaradan ve icat eden yoktur demek olduğunu zannediyorsunuz. Halbuki onlar Arap oldukları için, La ilahe illallah sözünün, kendilerini Allah'a yakınlaştırıp, Allah katında kendilerine şefaat edeceklerini umdukları, ilahlarını onlara dua edip, yardım isteyerek, medet ummayı inkar etme anlamına geldiğini biliyor, bu yüzden onu söylemekten yüz çeviriyorlardı. Siz ise, La ilahe illallah sözünün, müşriklerin bile anladığı doğru manasını bilmiyor dilinizle tekrar ettiğiniz halde amelinizle onu nakzediyor bir de onun ehliyle muharebe ediyorsunuz onlarla bunlar arasındaki tersine diğer bir farkı da anlatalım. Onlar bollukta ve genişlikte hem Allah'ı hem ilahlarını çağırıp hem Allah'a hem ilahlarına dua ederken sıkıntı ve darlıkta hiyerarşiyi bozup kendilerini Allah'a yakınlaştırdığını ve onun katında kendilerine referans olacağını umdukları vasıtaları aradan çıkarıyor. Dini Allah'a halis kılarak samimi bir şekilde ona yalvarıyor. Sadece ondan imdat istiyorlardı. Yüce Rabbimiz onların yani müşriklerin bu uygulamalarını şöyle anlatmaktadır. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a halis kılarak ihlaslı ve samimi bir şekilde sadece ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakmışsın ki şirk koşuyorlar. Ankebut 65. Ayet Yine İsra Suresi 67'de mealen Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Denizde bir dara düştüğünüzde ondan başka bütün yalvardıklarınız aklınızdan kaybolup gider. O sizi sağ salim karaya çıkarınca hemen yüz çevirirsiniz. Yine Lokman Suresi 32. ayette mealen şöyle buyuruyor. Dağlar gibi dalgalar kendilerini kuşattığında dini yalnızca ona halis kılarak ihlasla Allah'a yalvarırlar. Bu Allah. ayetler açıkça gösteriyor ki özellikle darda kaldığı zaman yetiş ey falanca, medet ey falanca, yetiş ey şeyh filan ya da şeyh filan gibi diyerek Allah'a yakınlaşmaya vesile ettikleri aracıları çağırıp onlara yar varan muhasırlarımız darda kaldıkları zaman filanca ve falancaları aradan çıkarıp ihlasla Samimiyetle yalnızca Allah'ı çağıran ve yalnızca ondan medet ve imdat isteyen evvelki müşriklerden daha hastalıklı bir inanç ve eylem ortaya koymaktadırlar. Halbuki dua ettiği zaman darda kalmışa icabet edip onun sıkıntısını giderecek kimdir? Allah'la beraber başka bir İlah mı var? Bir çay molasından sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz 5-10 dakika sonra Kaldığımız yerden devam edelim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala muhammed Selamünaleyküm aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu